Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve selamu rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain veba'r. Kardeşlerim, kocanızı nasıl etkiler, onu ikna edersiniz. isimli Şeyha Eddihmeş isimli hanım yazarımızın yazdığı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Bugün okuyacağımız husus kitapta anlatılan yaşanmış altıncı hikaye. Çok önem vererek dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Çok insanın başında olan bir sorun. Kocam sinirli ve küfürbaz birisiydi diyor. Hikayeyi yaşayan başından geçen bacımız. Ve bana şunları anlattı diyor yazarımız. Evlendiğimde kocamın çok sinirli ve toplumumuzda hoş karşılanmayan sözleri sarf eden küfürbaz birisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda da lanet okuyan birisiydi. Bu onun küçük büyük her olaya karşı adetiydi ve her şey onun yanında suç teşkil ediyordu adeta. Çok üzülüyordum, gözyaşlarım hiç durmuyor ve içim kan ağlıyordu. Çünkü ben gecemi ve gündüzümü bana kabus edecek birisiyle değil de yumuşak, sakin, sevecen ve romantik birisiyle evlenmeyi arzulamıştım. Halbuki bu kötü sözler ve asabiyet iki eş arasında olmamalıydı. Çünkü bu tarz davranışlar eşler arasındaki sevgi ve saygıyı yok ederdi. Bununla beraber bu sözler Allahu Teala'yı kızdıracak sözlerdir. Nitekim Allahu Teala Hucurat Suresi 11. ayette şöyle buyurmaktadır. Ve la tenâbezu bil elqab. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Ve bu ayetin sonunda ise <gülüyor> ve memellemetu zalimun. Her kim bu işleri terk ederek Tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir buyurmaktadır. Keşke bu kötü davranışta ısrar edenler ve tevbe etmeyenler bu ayeti iyice düşünseler ve Allahu Teala'nın huzuruna çıktıkları zaman zalim olarak isimlendirileceklerini bilselerdi. Bu kısa hatırlatmadan sonra bana karşı hiçbir zaman güzel kelimeler kullanmayan ve devamlı çirkin sözler söyleyen kocamla olan hikayeme dönmek istiyorum. Karakter ve şahsiyet olarak hiçbir zaman Mevcut duruma teslim olmak ve rıza göstermek benim prensibim olmamıştır. Maşallah. Her zaman içinde bulunduğum olumsuz şartlara karşı mücadele etmek ve onları değiştirmeye çalışmak genel özelliğimdir. Allah bu özelliği bizlere de nasip etsin. Diyor ki bu yüzden de dilinin kötü olmasına ve asabi yapısına rağmen onunla mücadele etmeye karar verdim. Birinci adım olarak onun bana karşı kötü davranmasına karşılık olmak üzere kötü davranmamam. Sertliğe karşı sertlikle mukabelede bulunmamam gerektiğini düşündüm. Bana ne kadar bağırırsa bağırsın, ne kadar kötü söz söylese söylesin, ben asla ona karşı sert bir tavır göstermedim ve kötü söz kullanmadım. Kendisi kızdığı zaman ki kızmadığı gün olmaz zaten, bana ne kadar zulmetse de haksızlık yapsa da susardım. İçimde yanar dağlar patlasa da, o anda üzüntü ve nefret duygularım kabarsa da, ben ona karşı tebessüm eder, Omuzuna dokunur ve güzel sözler söylerdim. Bununla beraber Allah'ın yardımını istiyor ve içimden devamlı olarak şu sözleri tekrarlıyordum. Ey kendisinden başka ilah olmayan Rabbim! Sen bana yetersin. Ben sana dayandım. Büyük arşın sahibi sensin. Kızdığı zamanlarda ona muhalefet etmeden herhangi bir şeyle onu kandırmaya çalışırdım. Ve hiçbir zaman sen hatalısın, bana zulmediyorsun, asabisin. Ne kadar kötü huyum var gibi şeyler söylemiyordum. Bana kullandığı argo sözlere karşılık vermezdim. Ama bu sözlere karşı nefretimi ve kızgınlığımı yüz hatlarımla belli ederdim. Bazen sabrımın tamamen tükendiği anlar olur. Bu durumda onun da duyacağı bir şekilde Allah'ım beni de onu da affet. Bizi cennetten mahrum edecek şeytanı bizlere musallat kılma. Allah'ım nefislerimize zulmettiğimiz bu şeylerle bizi azap etme dua ederdim. Onunla hiçbir zaman kötü söz söyleme yarışına girmedim. Bunun nedeni ise kocamdan korkmam ya da ona saygı göstermem değil. Bilakis sadece Allah korkusu ve de onun mükafatını umarak evimde yayılan bu hastalığı tedavi etme isteğimdi. Maşallah. Burayı tekrar etmekte fayda var. Kocasının kötü sözlerine karşılık ona kötü sözle mukabelede bulunmaması sebebi kocamdan korkmam ya da ona saygı göstermem değildi. Aksine Allah korkusu taşıyordum ve onun mükafatını umarak evimde yayılan bu hastalığı tedavi etme isteğindeydim. Bu sebeple ona karşılık vermiyordum demekte. Devam ediyor. Evimi bu hastalıktan ancak güzel sözlerle temizleyebilirdim. Hatta çocuklarım bile beni kızdırdıkları vakit ben onlara Allah sizlere hidayet versin. Allah halinizi düzelsin. Allah'tan af ve afiyet dilerim gibi sözlerle karşılık verirdim. Ve beddua da etmezdim, kötü söz de söylemezdim. Burası da gerçekten ibret alınması gereken bir husus. Özellikle kızdığımız zaman anne ve babalar olarak çocuklara beddua etmemek, onları gücendirecek veya yaptıkları işte ısrarcı olmalarını gerektirecek sözlerden ziyade onların ıslahları ve hidayetleri için dua etmek, onlar için afiyet dilemek en güzeli. Bu şekilde davranarak bir taraftan allah Teala'nın rızasına ulaşabileceğimi umuyor. Diğer taraftan da en azından bir başkasına gördüğüm kötü bir alışkanlıktan kendimi, nefsimi uzak tutuyordum. Eğer allah Teala kulunun kötülüklerden uzaklaştığını görürse hem kişinin kendisine hem de etrafındakilere karşı ona yardımcı olur. Rabbim nitekim Ra'du suresinde şöyle buyurmaktadır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا hatta حَتَّى يُغَيِّرُ مَا Şüphesiz ki insanlar kendi hallerini, iç dünyalarını değiştirmedikçe, kendilerinde bulunan hali değiştirmedikçe Allah onlarda bulunan durumu değiştirmez. Bu sebeple öncelikle değiştirmek istiyorsak, değişmek istiyorsak kendimizde bulunan kötülükleri iyiliğe temsil etmemiz gerekir. İkinci adım olarak ağzından çıkan her kötü sözü ve gereksiz asabi hallerini reddeder, her seferinde onu yadırgardım ve hiç taviz vermeden, Bakıp usanmadan bu tavrında sebat gösterirdim. Zaman ne kadar uzarsa uzasın ya da karşımızdaki kişi düzeltme umduğumuz kötü ahlakın ne kadar çok tekrarlarsa tekrarlasın. Onun yanlış yaptığını, bu hallerinden Allah'ın asla razı olmadığını en güzel bir dille bıkmadan, usanmadan söylemek ve bunda sebat göstermek bence ıslah çalışmasının en önemli püf noktasıdır. Bıkmadan, usanmadan, ısrarla Devamlı olarak Allah'ın razı olmadığını en güzel bir dille ifade ederek bu hatadan vazgeçilmeye çalışmak. Çok güzel. Kocam bu davranışlarıma karşın benimle ne kadar çok dalga geçse ya da alay etse de ben sürekli olarak yine en güzel bir dille onun bu tavırlarının da yanlış olduğunu ona hatırlatırdım. Burada şunu özellikle hatırlatmak isterim. Bir kadın kocasının davranışlarına ne kadar çok kızarsa kızsın asla kocasının haklarına riayetsizlik etmemeli asla kocasının haklarına riayetsizlik etmemeli ve ona karşı kötü davranmamalıdır. Gene altı çizilmesi gereken, tekrar edilmesi gereken bir nokta. Biz öyle yapalım. Bir kadın kocasının davranışlarına ne kadar çok kızarsa kızsın, asla kocasının haklarına riayetsizlik etmemeli ve ona karşı kötü davranmamalıdır. Bilakis susmalı, kocası sakinleşince ona yumuşak bir üslupla yanaşmalı, Kendisini sevdiğini ve ona şefkat ettiğini hissettirecek bir üslupla konuşmalı. Üstelik onunla cennette beraber olmayı istediğini ve bu gördüğü şeyin onu daralttığını, bunalttığını söylemeli. Allah'ın mükafat ve cezasını hatırlatmalı. Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatmalıdır. Tüm bu sözleri söylemeden önce ise çok güzel şekilde giyinmeli, Giyim kuşamına dikkat etmeli ve ona karşı süslenmeyi asla ihmal etmemelidir. Dikkatiniz çektiğini bilmiyorum. Kısalar anlatılan altı tane bacımızın da ısrarla altını çizdiği husus bu. Kocasına karşı giyimi kuşamına dikkat etmekte ve ona karşı süslenmeyi asla ihmal etmemekteler. Devam ediyorum bacımızın yaşadığı hikayeye. Üçüncü adım olarak Allah'a çok yalvarmak ve duada ısrar etmek ıslah çalışmasının en önemli sırlarındandır. Sürekli Allah'ımdan bana ve kocama yumuşak huylu olmayı öğretmesini isterdim. Herkese üzerimize sabır ve güzel ahlak yağdırmasını isterdim. Özellikle de Rabbimden razı olmadığı şeylerden kocaman dilini ve kalbini temizlemesini niyaz ederdim. Çoğu zaman şu duayı tekrarlardım. "Allah'ım, sana sevimli olan amellere, sevimli olan sözlere ve senin sevdiğin ahlaka bizleri yönlendir. En güzele senden başka yönlendiren olamaz çünkü. Kötülükleri bizden defet çünkü senden başka defedecek yoktur." Dördüncü adım olarak da çocuklarımın bu kötü sözler konusunda babalarını taklit etmelerine izin vermezdim. Kim bu konuda hata yaparsa onları ya ağır bir şekilde cezalandırırdım ya da sevdikleri bazı şeylerden onları men eder bu şekilde terbiye ederdim. Şimdi Allah'a şükürler olsun ki tam bir sene sonra kocam o kötü sözlerden yavaş yavaş kurtuldu ve iyice azaldı. Öyle ki artık belki senede birkaç kere küfreder. Veya kötü sözler kullanır oldu. allah Teala'nın fazlı ve keremi sebebiyle öfkesi yüzde seksen oranla azalarak eskiye nazaran çok daha sakinleşti. Rabbim bizleri şükreden kullarından eylesin. Amin. Evet kardeşlerim bu hayat hikayesi üzerine düşünelim. Genel olarak bazı ailelerin ve özel olarak bazı hanımların durumlarını incelersek, kocalarının hanımlarına karşı saygıda hassas davranmadıklarını, Çocuklarının ve hatta akrabalarının önünde kötü sözlerle onları rencide ettiklerini görürüz. Bu yaşanmış tecrübe bizlere böyle durumlarda nasıl davranmamız gerektiğine dair ışık tutmaktadır. Hanım kardeşlerimizden bir tanesi kocasından ve çocuklarından bu gibi sorunlarla karşılaşınca çok ağlardı. Her zaman Allah'ın en azından çocuklarını dahi olsa hidayet vermesini temenni ederdi. Ancak bu durumun düzelmesi için hiçbir emek harcamazdı. Evet temenni ederdi. Dua ederdi ancak düzelmesi için bir emek sarf etmezdi. Bilakis o da kızdığı zaman çocuklarına kötü sözler kullanırdı. Öyle ki bir müddet sonra bu hanım kardeşimiz de öfkelendiği zamanlarda dağ gibi olur, dili ateş püskürürdü. Hayatı argo kelimelerin ciri tattığı bir alan haline dönüşmüştü. Ona bu durumunu düzeltmesi ve kocasını da böyle bir alışkanlıktan kurtarıp onu ıslah etmeye çalışması hususunda birkaç kere teşvik ettimse de ümitsizliğinden dolayı ne kendini ne de kocasını ıslah etmek için çaba sarf ederek düzeltme yoluna gitti. Aslında hanım kardeşimiz bu kötü alışkanlığı terk etme hususunda Allah'a karşı sadık değildi. Eğer Allah'a karşı sadık doğru olsaydı ve ihlas üzere hareket etseydi allah Teala ona mutlaka yardım eder ve onu başarılı kılardı. Eğer Allah'a karşı güzel zan besleyip ona dayansaydı, Allah'tan ümit kesilmeyeceğini ve onun her şeye kadir olduğunu iyice idrak etseydi, ümitsizliğe kapılmaz, mücadele etmekten geri durmazdı. Nitekim sahabe-i kiramdan bazıları inatçı İslam düşmanlarını kastederek, onun eşeği bile Müslüman olur ve kendisi Müslüman olmaz diyerek bir eşeğin dahi Müslüman olacağına ihtimal verirler ama inatçı bir kafirin Müslüman olmayacağını düşünürlerdi. Çünkü böyle kimselerden ümitlerini kesmişlerdi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları duyunca kalplerin Allah'ın iki parmağı arasında olduğunu ve istediği gibi evirip çevirdiğini onlara hatırlatmıştı. Bununla Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem her işte insanların güç ve kuvvetlerine bakmamak gerektiğini bilakis asıl olarak Allah'ın kudretini de hesaba katmak gerektiğini onlara öğretiyordu. Evet. Kesin tecrübelerle ispatlanmış bu hikayeler okuduktan sonra nefsinle baş başa kalıp kocandan çektiğin sıkıntıları ve şikayetleri, onda olmasını istediğin hasretlerini göz önüne getirerek nefsine kendine şu soruyu yönelttin mi? Ey falanca sen Allah'ın ve Resulünün emrettiği tarz üzere ıslah etme yolunda mısın? Yoksa kendi arzularının tuttuğu bir yol üzerinde misin? Metodun güzel öğüt ve hikmet üzerine midir? Allah'ın erkeklere verdiği fıtratı düşünerek ona göre uygun adımlar atıyor musun? Yoksa senin yolun nefsi isteklerin çizdiği, karanlık ve cehalet unsurlarının belirlediği, Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetinden uzak bir yol mu? Bozuk medyanın öğrettiği, bozuk örf ve adetin telkin ettiği, zahiren şefkat ve sevgiyle dolu ama gerçekte zulüm, cehalet ve yanlış terakkiler içeren bir yol üzerinde misin? Bilgilerini iyice sına, iyice incele. Sonra eğer başarı yolunu seçersen ve uygulamak istersen öncelikle Allah'a tevekkül et. Ona dayan ve yolun başında, ortasında ve sonunda daima Allah ile beraber olmaya çalış. Ey kardeşim! Öncelikle şu hususu çok iyi idrak etmen gerekmektedir. Çevremizde gördüğümüz olumsuz şartlara, Allah ve Resulünü kızdıracak tutum ve davranışlara karşı en uygun yöntemlerle ıstah çalışmasında bulunmak öncelikle bizim dini vazifemizdir, vecibemizdir. Zira alemlere rahmet olarak göndermiş nebilerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır sen de bildiğin gibi. Sizden bir kimse kötülük görürse o kötülüğe seyirci kalmayıp onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse onu diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin, o işten nefret etsin. Ki bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Bu hadis Bukarda'nın üstünde gelmektedir. İşte ey kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emri gereği şahit olduğumuz bu kötülüklere karşı vurdum duymaz bir tavır takınamayız. Bu kötülüğü yok etmek ve yerine marufu doğru olanı tesis etmek için bütün gücümüze uğraş vermemiz gerekmektedir. Böyle bir çalışmadan uzak kalmamızın sonucunu ise Yine Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İmam Termez'in rivayet ettiği sahih radis'te şöyle haber vermektedir: "Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ya iyiliği emreder ve kötülükten menedersiniz, veya Allah'ın katından umumi bir bela, genel bir bela göndermesi yakındır. O zaman siz yalvarır, yakarırsınız da duanız kabul edilmez. Nehuwibillah. Dualarımızın kabul olması ve Allah'tan gelecek umumi bir belaya maruz bırakılmamak için, bu hususta elimizi çabuk tutmalıyız ve bu ve Allah-u Teala'nın öncelikle en yakınlarını uyar emri gereği evimizin içinden, kocamızdan ve çocuklarımızdan başlamalıyız bu ıslah etme düzeltme işine. Bu yolda ilerlerken bazen ümitsizliğe kapılabilirsin. Başaramayacağını düşünerek geri adım atabilirsin. Böyle zamanlarda yıkılmak zor olan kalbinin dileklerini sağlamlaştırmak için şu ayetleri devamlı hatırlar ve hiç çıkarma. Şura suresi 30. ayet. Ve ma'asebekum min musibetin febi ma'akesebet eydikum tayyufu Başınıza gelen bir musibet, bir bela, dert, sıkıntı kasvet ancak kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Kendi günahlarınız sebebilidir, hatalarınız sebebidir. O yine de çoğu affeder. Yani her kusur, günahdan dolayı musibet vermez. Eğer ailemizde bir huzursuzluk mevcutsa elbette ki bu başımıza gelebilecek en büyük musibetlerdendir. Ve bu musibetin en büyük sebebi de muhtemelen bizzat kendimiziz. Zira dünyevi ve uhrevi her türlü huzursuzluğun altında Allah'ın dininden uzak bir yaşam yatmaktadır. Subhanallah. Çok önemli bir tespit. Tekrar etmek istiyorum. Dünyevi ve uhrevi her türlü huzursuzluğun altında Allah'ın dininden uzak bir yaşam yatmaktadır. Ve biz bu duruma karşı zamanında müdahalede bulunsaydık, musibetler yerini çoktan huzur ve güvene bırakacaktı. O halde sen hemen kendi kendine şu sözü vermelisin. Aile fertlerimin üzerinde gördüğüm her olumsuz durumu, her kötülüğü bizzat değiştirmek için uğraş vermek suretiyle evimde bir musibetin, bir kötülüğün misafir olmasını asla izin vermeyeceğim. Demelisin. Ve hemen ardından çalışmaya koyulmalısın. Ancak ilk adımın kendi nefsine yönelmekle olmalıdır. Önce değiştirmeyi düşündüğün kötülükten kendi nefsini uzak tutman gerekmektedir. Neyden rahatsızsan o rahatsızlık duyduğun davranışı, hali, durumu, küf, ahlakı kendini düzeltmemişsin. Zira az önce okuduğumuz gibi Rahat Suresi 11. ayette Gerçek şu ki insanlar kendi hallerini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Sünneti daimidir. Bununla birlikte böyle davranarak Allah Teala'nın Yahudilere yönelik şu azarına maruz kalmamış olur. Bakara Suresi 44. ayette geliyor bu azar. Etmurunennas bil birri ve tensevne ve entum takluna'l kitabe fe kitabı okuyor iken insanlara iyiliği emrediyorsunuz da kendi nefsinizi mi unutuyorsunuz? Hiç akletmiyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Öyle Allah Teala Kardeşlerim bu yolda ilerlerken unutmayın ki güzel öğüt ve hikmet ütürü hareket etmelisiniz. Muhatabınızdan hiç hoşunuza gitmeyecek sözler duyabilirsiniz. Sizi oldukça üzecek tavır ve davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda Allahü Teala'nın şu düsturunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Al-Imran Suresi 134. ayette buyuruyor ki allah anin Teala İşte o takva sahip sakınan kimseler Öfkelerini yutanlar ve insanları affeden kimselerdir. Hakeza Fusilet suresi 34. ayet Sen kötülüğü en güzel olan ile def et. O zaman seninle kendisi arasında düşmanlık olan kimse sanki candan bir dost gibi oluverir. Yolda emin adımlarla ilerlerken senin en güçlü dayanağın yol arkadaşın dua olmalıdır. Zira dua dostların en sadık olanıdır. Mü'min suresi 60. ayette Rabbimiz buyurmaktadır ki, Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Büyüklenerek bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Euzubillah. Kardeşlerim yol uzayabilir, şartlar daha da olumsuzlaşabilir. Muhatabınız sizin bütün gayretinize rağmen bir düzelme alameti göstermeyebilir. Sakın ama sakın ümüsliye düşmeyin ve sabredin. İnnallâhü me'asabirîn. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Herkese Zümer suresinden geldiği üzere innemayus-saberune sadece ve sadece sabredenlere mükafatları hesapsız sınırsız verilecektir. Gene Yusuf Suresi'nde 87. ayette buyurduğu üzere Allah Teala'nın ve la la Allah'ın rahmetinden sakın ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yüce Rabbimden sizleri ve bizleri sabredenlerden ve ıslahatçılardan ve bu hal üzere Rabbine kavuşan mutlu mesut kimselerden elmesini dilerim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamu ve resulü Muhammed.